Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rızım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahar. Ve Salat ve Muhtar. Ve Ala Alihi ve Ashabhihi Al-Tahr. Ve Ala Cemil Ambiyai ve Murselinelebrash. Kıymetli kardeşlerim, Aleyhisselat ve selam Efendimizin cihana bıraktığı o derin izleri. Anlama adına bir gayret veriyoruz burada ve itidal meselesini, denge meselesini onun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Bugün de bu konuya biraz devam edeceğiz Allah nasip ederse. Aziz kitabımızdan peygamberlerin tamamının gönderiliş gayelerine ait beş temel esası öğreniriz. Bunlar bizler için çok önemli. Bütün peygamberlerle aramızdaki hukukun elbette ki Hatemennebiyyin olan son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le aramızdaki hukuku da tesis etmek için bu bilgilere ihtiyacımız var. Nedir bunlar? Uzun uzun belki her bir madde onlarca ayetin gölgesinde anlatılmalı, konuşulmalı. Ben sadece temel başlıkları vereceğim asıl konumuza geçmek için ama ikişer tane de ayet vereceğim her başlıkla alakalı. Siz o ayetlerin gölgesinde bu başlığın altını doldurduğunuz zaman Aziz kitabımızın bu konudaki beyanlarını biraz daha iyi anlamış olacaksınız. İnşallah aklınızda dursun ya da notlarınızın arasında dursun bu ayetler. Birincisi şu, muhataplarına kulluğu en ince ayrıntısına kadar öğretmek. Kulluk zaten bizim asli görevimiz ve yaratılış gayemiz. Peygamberler de aslında muhataplarına bu kulluğu en güzel bir biçimde ve en ince ayrıntısına rağmen ayrıntısına kadar öğretirler. Nahl suresi 2. ayet, Enbiya suresi 25. ayet. İkincisi muhataplarına aldığı vahyi olduğu gibi tebliğ etmek. Allah'tan bir vahi alıyorlar o vahyi tebliğ edecekler ama olduğu gibi en ufak o vahye gölge düşürmeden zaten böyle bir şeyi peygamberler için konuşamayız ama özellikle atlarının çizilmesi meselenin daha iyi anlaşılması adına bir teyit maksadı taşır. Ahzab suresi 39. ayet, Maide suresi 67. ayette bu başlığın altına yazılacak ayetler. Üçüncüsü muhataplarına o dinin nasıl yaşanacağını en güzel örnek olarak göstermek. Demek ki peygamberlerin sadece tebliğ diye bir görevi yok. Getirdi vahyi bize ulaştırdı işi bitti böyle bir şey yok. Bu cahilane bir yaklaşımdır. Bir kere Kur'an. Böyle anlamamıza müsaade etmez zaten. Onun için burada özellikle güzel örnekliliğe dikkat çekilmesi de önemli. Bakın dikkat edin peygamberimiz için ahsap suresi 23. ayeti söylemeyeceğim. O zaten bilinir. Ben ortak bütün peygamberlerin vasıflarına ait ayetleri söylüyorum. Bu başlığın altına da Mümtehine suresi 4. ayet En'am suresinin 90. ayet yazılmalı. Dördüncüsü muhataplarının itiraz kapılarını kapatmak ve bahaneler ileri sürmelerine imkan vermemek. Bakara 213, Nisa 165. Gelmedi bize elçi. Bize elçi şunları söylemedi. Eğer bize söyleseydi bunları yapardık. Bütün bu bahanelere kapılar kapanıyor. Çünkü gelen bütün elçiler hepsine selam olsun. Allah'ın onlardan istediği her şeyi Muhataplarına ulaştırmışlardır ve bu konuda itiraza meydan vere bırakacak hiçbir şey aslında yoktur. Beşincisi de şu muhataplarına tesisi oldukça zor olan dünya ahiret dengesini göstermek. Ali İmran 14 ve 15 buna iki ayet verdim ki 14'ten alınmalı. Kasas 77 şimdi bu ayetlere baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Birer birer incelenmesi gerekir üzerinde durulması gerekir bizim şu andaki konumuz o değil. Son madde dünya ahiret dengesi çok zor bir denge bu denge gerçekten bu denge peygamberlerin rehberiyetinde ancak anlaşılan bir dengedir. Eğer biz peygamberlerin rehberiyetinde bunu anlamasak bu manada meseleye o nazarla bakmasak Kur'an'dan bir ayet okuruz mesela. Dünyadan el etek çekeriz. Çünkü o ayet bize öyle bir şey söyler. Bir ayet okuruz dört elle sarılırız. Çünkü nasibimizi unutmamamız gerektiğine dair ahiretin tarlası olduğuna dair bir şeyler söyler. Bu manada dünya ile ahiret arasındaki doğru dengenin kurulma, kurulabilmesi mutlak manada bir örneğe ihtiyaç duyar. Dünyada yaşayan... Hem cinslerimizden olan, insan olan, bizim gibi olan, bizim gibi bazı beşeri özellikleri bünyesinde barındıran ancak bir rehberiyet ışığında bu meseleyi anlayabiliriz. Yoksa biz kendi başımıza dünya ahiret dengesini kurabilmemiz ve bu dengeye ait bazı şeyleri hayatımızda doğrultabilmemiz emin olun çok da kolay bir şey değildir. Mümkün de değildir bu. Onun için peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bir tanesi olarak bu madde önümüze gelir ve bu alanın en önemli alan olarak itidal noktasındaki önemini de bize söyler. Eğer biz bu manadaki rehberiyeti ve Selam Efendimizin bize söylediklerini, fiili olarak gösterdiklerini, yani o beyanlar çerçevesinden anlayabilirsek bazı şeyler hayatımızda daha farklı bir biçimde yerini alır ve denge dediğimiz şey tesis edilmiş olur. Şimdi bu mukaddimeden sonra gelin bugünkü serlevhamıza sünnet olmadan denge olmaz. Bunu en gür seda ile hem anlayıp hem de muhataplarımıza aktarmak durumundayız. Hayata bir denge lazım ve o dengeyi biz ancak Allah'ın kendisinden her haliyle razı olan bir rehberin, bir rehberi ekmelin, bir güzel rehberin bize verdiği do hedefler doğrultusunda anlayabiliriz. Onun için sünnet olmadan denge olmaz diyoruz. Ama bu cümlenin öncesine ait de birkaç cümle eklememiz lazım. Şimdi bu cümleye gelebilmemiz için, şunu en başa yazmamız lazım. Marifet olmadan muhabbet olmaz. Önce tanımak durumundayız ki sevebilelim. Bugün eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yeteri oranda sevemiyorsak bunun altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi marifet ufkunun istenilen düzeyde olmamasıdır. Tanımıyoruz ki sevelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ait özellikle sevgimizi arttıracak bizi ona yaklaştıracak. Onun hayatında var olan bazı güzellikleri başka bir bağla bize bağlayacak. Başka bir alaka kuracak aramızda bunun olabilmesi için istenilen oranda marifet ufkuna ihtiyaç var. Onun için en başa yazacağımız şey marifet olmadan muhabbet olmaz onun altına yazacağımız şey ne? Muhabbet olmadan sünnet olmaz. Bugün niye bizim hayatlarımızda istenilen oranda aleyhissalatü vesselam efendimizin o nebevi mirası yok? Neden bazı şeyler istenilen oranda olmuyor? Mesela biz birçok sünneti biliyoruz şu ana kadar ben onlarca sünnet aktardım derslerde ille de altını çizip bu sünnettir deyip söylememe gerek yok aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı yapılmasını da tavsiye ettiği bir sürü şey buna rağmen halen hayatlarımızı şöyle o nebevi mirasın karşısında muhasebe ettiğimiz zaman bazı şeyler hayatımızda yoksa onun da temelinde aslında muhabbet eksikliği var eğer gerçek manada sevseydik Sevdiğimize benzerdik benim güzel kardeşlerim. Sahabeyi Allah Resulüne benzeten şey buydu. Sevdiler, sevdikleri içinde benzediler. Adım adım izlediler, takip ettiler. Bütün bakışları, nazarları aleyhissalatü vesselamın üzerinde yoğunlaştırdılar. Tabi'in nesli dediğimiz o güzel nesil sevdiği için Sahabeyi izledi. Etba-i tabi'in dediğimiz en hayırlı ikinci nesil sevdikleri için tabi'in neslini izledi. Eğer biz de sevseydik biz de bu manada bir iz sürücü olurduk. İzleri takip etme adına bir gayretimiz olurdu ve o sevgi sünnet dediğimiz şeyin hayatımızda ihya olmasına vesile olurdu. Onun için diyoruz muhabbet olmadan. Sünnet olmaz İşte tam buraya biraz önce serlevha olarak verdiğim üçüncü cümle yazacağız. Sünnet olmadan denge olmaz çünkü dengenin tam anlamıyla olabilmesi için buna ihtiyaç duyarız. Bunun altına da bir cümle yazacağız denge olmadan da ümmet olmaz biliyor musunuz? Çünkü ümmeti Muhammed'in en temel özelliği vasat ümmet olmasıdır geçen ders. Onu söyledim bir daha şimdi birazdan söyleyeceğim. Eğer denge yoksa biz tam anlamıyla ümmeti Muhammed'i temsiliyet noktasında gereken şeyi ortaya koyamayız. Çünkü bu ümmetin en temel vasfı her türlü aşırılıktan ister bu yukarıya doğru ifrat olsun ister aşağıya doğru tefrit olsun her türlü aşırılıktan uzak olmasıdır. Vasat ümmet olmasının gereğini yerine getirmesidir. Düşmanın bu manada onu çekmeye çalıştığı alanlara düşman çekiyor diye aldanmamasıdır. Bazen dostlara olan sevgisinden dolayı da bu manada o çizgiyi zedelememesidir. Her halde, her şartta, her durumda dengeyi tesis etmesidir. Eğer denge olursa ümmet olur. Peki ümmet olmadan ne olmaz biliyor musunuz? Kaybettiğimiz şeyi konuşuyoruz aslında ümmet olmadan da izzet olmaz eğer bugün izzet yoksa Müslümanlar olarak üzerimizde eğer varlığımız düşmana korku salmıyorsa eğer iki milyarsak ama yine de dünya muvazenesinde bir yerimiz yoksa bir değerimiz yoksa ehli küfür gözümüzün içine baka baka namuslarımıza el uzatıyorsa, mukaddesatımızı yerle bir ediyorsa, çocuklarımızı yetim bırakıyorsa, coğrafyalarımızı kan gölüne çeviriyorsa, gözümüzün içine baka baka en önemli sembollerimize dahi el uzatıyorsa, bu izzet elbisesinden mahrum olduğumuzdan dolayıdır. Marifetten başlayan, izzetle biten bir çizgiden bahsediyoruz benim güzel kardeşlerim. Sünnet bu zaten. Marifetten başlayan izzetle biten bir çizgi ve bu çizgiyi sağlayan en temel şey de denge yani itidal. Eğer bunlar olursa bazı şeyler olacak o olanlar da inşallah hem Allah'ı razı ve memnun edecek hem peygamberin bize bıraktığı o mirasa sadakat adına bazı şeyleri ortaya çıkaracak İnşallah bizlere de kaybettiğimiz o güzel değerleri kazandırmış olacak. Şimdi asıl konumuza yavaş yavaş geçiyoruz. Ben geçen ders itidalle alakalı bazı maddeler verdim size. Bazı izahlarda da bulundum. Hatta dilsel anlamda kelimenin tahlilini de yaptım. Şimdi de istiyorum ki itidalle ilgili beş tane cümle size vereyim. O cümlelerin arkasından geçen ders kaldığımız yerden meseleye devam edelim. Nedir itidal? En başta şunu yazın. İtidal... Allah'ın hayata koyduğu ölçüdür. Bu çok temel bir şey. İlahi ölçü bu. Allah'ın bu manada bize verdiği en temel esaslar aslında bu. İlahi ölçü. İtidal Allah'ın hayata koyduğu ölçüdür. İkincisi itidal Allah'ın bu ümmette görmek istediği en önemli vasıftır. İşte Bakara suresi 144. Üçüncü ayeti burada bir daha hatırlayalım. kezalike جَعَلْنَاكُمْ Ümmeten vasata Böylelikle sizi vasat, mutedil her türlü aşırılıktan uzak bir ümmet kıldık. Bu ümmet kılma meselesi de Ümmeti Muhammed'in en ayrıcı vasfıdır. Onun için diyoruz ki itidal Allah'ın bu ümmette görmek istediği en önemli bir vasıftır. Üçüncüsü Şimdi biraz bize yönelik bir tanıma geleceğiz. İtidal Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ederek kulluğun kıvamını yakalamaktır. Kulluğun bir kıvamı var. O kıvamı nasıl yakalayabiliriz ancak itidalle yakalayabiliriz. Onun için itidal Allah'ın koyduğu sınırlara ki hududullah o biliyorsunuz. Riayet ederek kulluğun kıvamını yakalamaktır. Dördüncüsü. İtidal her türlü aşırılıktan uzak durarak işin hakkı ne ise ona göre davranmaktır. Doğru iş, doğru zaman, doğru uslup, doğru davranış. Bütün bunların hepsi aslında bir yönüyle bize burada söylenen işin hakkına ait sorumlulukları hatırlatması lazım. Beşincisi de şu geçen dersin serlevhasıydı bu. İtidal duygu, düşünce ve davranışlara vurulan peygamber mührüdür. Aleyhisselam ve selam efendimiz bir mühür vurdu cihana. O vurduğu mühürde de en gür seda ile cihana öğrettiği şey dengedir, itidaldir. İşte biz itidali bu şekilde anlamak durumundayız. Dönelim geçen ders bıraktığımız yere. Dedik ki Aleyhisselam ve selam efendimizin Gerek düşünceye, gerek duygu sahasına, gerek davranışlara vurduğu mühürler çoktur. Hayatın bütün alanını kapsar bu. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz hayatın yegane rehberidir. Hayatın bütün alanlarına dair bize örneklik yapmıştır. Biz bu kadar geniş bir meseleyi hayatın bütün alanlarında ortaya koymamız mümkün olmadığı için Beş tane çok da ihmal ettiğimiz alanlara ait örnekliliği görelim dedik. Onun için ibadette itidal dedik, sevgide itidal dedik, düşmanlıkta itidal dedik, sevinçlerde itidal dedik, hüzünlerde itidal dedik. İlk ikisini anlattık geriye üç tanesi kaldı. Bugün bu üç tanesini anlatacağım sonra sonuna doğru da sizi bir başka meseleye getireceğim. Birincisi bugünkü düşmanlıkta itidal. Bu bahis altında ve vesselam efendimizin hayatından birçok şey öğreniriz. Düşmanlıkta da denge olur mu olmaz mı? Düşman oldu diye onunla artık biz ilkesiz bir biçimde bir uslup kuracağız. ilkesiz bir biçimde bir iletişim kuracağız. Kim dedi bunu? Evet bu çağın insanı olarak bazen öfke gözümüzü kararttığı zaman eğer birine karşı yüreğimizde de bir nefret biriktiği zaman taşımıyoruz bu ilkeleri ama böyle bir şey yok. Sünnet dediğiniz zaman size bu alanda dur diyecek. Buraya kadar konuşabilirsin, buraya kadar davranabilirsin, buraya kadar bazı şeyleri yapabilirsin ve bu kadar yapabilirsin. Hem işin sınırını öğretecek hem de işin ne kadar ölçüsü olduğuna dair de bir şeyler söyleyecek. Somut bir örnek vereyim size. Hepinizin bildiği Uhud'daki en müteessir olay olan Hazreti Hamza'nın şehadeti. ve Selam Efendimiz Uhud'un ilerleyen vakitlerinde soruyor diyor ki amcam Hamza'dan haber var mı? Görmemiş meseleyi de bilmiyor Efendimiz. Yok diyorlar. Haris bin Dinme isimli sahabi efendimizi Hamza'yı bulması için gönderiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haris bin Dimme radıyallahu an gidiyor arıyor arıyor arıyor ve bir yerde Hazret Hamza'yı buluyor. Buluyor ama Hazret Hamza hiç de öyle görünecek şekilde değildir. Paramparça olmuştur bedeni. Göksü yarılmış, ciğeri çıkarılmış, kulaklar kesilmiş, dudaklar kesilmiş. Cahiliyenin bir kötü adeti olan müsle... Hazreti Hamza'ya en kötü bir biçimde uygulanmış. Haris bin Dinme Hazreti Hamza'yı böyle görünce ben nasıl gider Allah Resulüne söyleyebilirim diyor. Ve orada oturup ağlamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dakikalarca bekliyor Haris bin Dinme'yi. Haber getirmeyince arkasından Hazreti Ali'yi gönderiyor. Diyor ki git bak bakalım Haris'i gönderdim gelmedi git sen bir bak hem Haris'e hem Hamza'ya bana Hamza'dan bir haber getirir. Hazret Ali gidiyor, o manzarayı görüyor. Bakıyor Haris bin Dime orada. Hazreti Hamza da o halde. O da oturuyor orada ağlamaya başlıyor. Onun amcası ve Hazreti Hamza ile Hazreti Ali arasında da inanılmaz derecede bir muhabbet var. Evet Ali vesselam ve selam efendimizle amcası arasındaki muhabbet çok farklıdır ama o muhabbete bir benzer muhabbettir aslında. Hazreti Ali ile amcası Hazreti Abbas Hamza arasındaki o muhabbet Gidemiyor sonra kendini topluyor diyor ki ne yaptım ben gideyim Allah Resulüne söyleyeyim ama Efendimiz'i eğer ikna edebilirsem diyeyim ki gelip bu halde görmesin varıyor ve vesselam Efendimiz'e diyor ki Hamza şehit olmuş nerede diyor Efendimiz falanca yerde hemen oraya doğru ve vesselam Efendimiz gitmek istediği zaman ya Resulallah diyor keşke gitmeseniz ve sabah nasıl görmüşseniz Hamza sizin zihninizde öyle kalsa. Keşke bu halini görmeseniz. Ali diyor sen ne diyorsun nasıl ben görmem diyor ve oraya doğru koşuyor. Koşuyor ve ve vesselam Efendimiz Hamza'yı o halde görüyor. Hamza'yı o halde görür görmez Efendimizin gözünden yaşlar damla damla akıyor. Ve şu sözü söylüyor. Şu gök kubbenin altında ey amcam, ey Allah'ın arslanı, ey Resulullah'ın aslanı, seni bu halde görmek bana ne kadar ağır geliyor. Ne kadar ağır bir imtihan diyerek o manadaki yüreğindeki o hüznü en derin şekilde ifade ediyor. Buna ait birkaç cümle söyledikten sonra kalkıyor Efendimiz ayağı, gözündeki yaşı siliyor, büyük bir öfkeyle şu cümleyi söylüyor. Sana bunu yapanlardan 30 kişiden bunun intikamını almayana kadar ben durmayacağım. Bir başka rivayette kaçtır biliyor musunuz sayı? 70 kişiden bunun intikamını almayana kadar durmayacağım. Bu sözü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olarak o anda rikatine dokunmuştur Hazreti Hamza'nın o hali ondaki o hal onda düşmanlığın biraz daha farklı bir noktaya kaymasına sebep olmuştur vesile olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duygular içerisindeyken o anda Cibril Emin gelir ve ona bir ayeti hatırlatır tekrardan. Daha önce nazil olmuş olan نحل suresinin 126. ayetini hatırlatır ki ayette Rabbimiz şöyle söylüyor. Eğer ceza vermek isterseniz Size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz şüphesiz ki bu sabrı kuşananlar için daha hayırlıdır. Ayet iner inmez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de biraz önce söylenen cümle değişir. Hayır. Misliyle karşılık. Ama ayet ne diyor? Eğer sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de neye dönüyor? Bakın Hazreti Vahşinin Peşine düşmesinin sebebini buradan çıkarıyoruz. Neden Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Uhud'un üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Mekke'nin fethi için Mekke'ye geldiğinde Mekke'den kaçıp Taif'e giden vahşinin arkasından bir elçiyi bir mektupla gönderir. Eğer Taif'ten kaçmış işte Şam'a gitmişse ta Şam'a kadar bir mektupla bir elçi gönderir. Bunu buradan anlayın. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz düşmanlık noktasında itidal çizgisini biraz olsun bu manada farklı noktalara çektiğini anladığı an gelen şeyle birlikte bu manada çizgiye tekrardan gelir ve o çizgiyi asla başka yerlere doğru çekmez. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin düşmanlıkta bile itidal adına ortaya koyduğu bu şeyler bize çok çok şeyler söylemeli. Bir de biz varız. Bir bu var bir de biz varız. Diyelim ki iki kardeş var. İki kardeş arasında mirastan dolayı bir sıkıntı var. Bir bakıyorsunuz kardeşlerden bir tanesi yiyenlerine de düşmanlık yapıyor. Babaya da düşmanlık yapıyor. Aileye de düşmanlık yapıyor. O düşmanlığın içerisine Dahil edebileceği herkesi dahil ediyor. Kim kendisine hak vermiyorsa onun nazarında düşman. O düşmanlığı en üst düzeyde ortaya koyuyor. Olmaya ki bir Suriyeliden bir haksızlık görsün. Ya da kendine göre bir kötü davranış görsün. Onun nazarında bütün Suriyeliler kötü. Bir tane adam için koca bir topluluğa kin besleyecek, düşmanlık yapacak kadar... Düşmanlıkta itidal çizgilerini korumayan bir de biz varız. Bir Erzurumludan bir hata görsün mesela ben kendim Erzurumluyum ya Erzurum'u söyleyeyim. Ya da bir Karslı'dan bir Çorumlu'dan hata görsün bir Türk'ten hata görsün bir Kürt'ten hata görsün bir Arap'tan görsün tamam. Genel ifadeler havada uçuşur zaten falanca yerden adam çıkmaz zaten falanca millet böyle zaten filancalar böyle bir şahıs için... Koca bir topluma bir topluluğa adavet besler ve düşmanlık yapar. Diyelim ki bir vakıfta bir cemaatte birisinden bir yanlış hata görsün. O kadar kolay ki o düşmanlığın içerisine diğerlerini dahil etmek. Ya bu koca bir cemaat binlerce insan var bu binlerce insanın içerisinde hatası da olan olabilir. Kusuru da olan olabilir. Melekler değil ki insanlardan oluşuyor. İnsanların hele bir de bu zeminde böyle bir zeminde ahlaki anlamda birçok şeyin alt üst olduğu bir zamanda sen herkesin aynı kalitede olmasını niye bekliyorsun? Bu manada bir yanlışlık gördüğün zaman niye onu şahsa mal etmiyorsun da bütün umuma o topluluğa, o cemiyete, o cemaate hepsine mal ediyorsun? Eğer anlasaydın sen düşmanlıkta itidal meselesini buna hakkın olmadığını anlardın. Allah aşkına benim güzel kardeşlerim gelin şu meseleyi anlayın. Anlamaya çalışalım beraberce. Aleyhissalatü vesselam efendimize düşmanlıkta zirve iki isim var Medine'de. İkisi de münafıkların çete başı. Onlardan bir tanesi Abdullah İbni Übey İbni Selül. Bir tanesi de Mescidi Dırar'ın banisi olan Mescidi Dırar'ı yaptıran Ebu Amir. İkisi de düşmanlıkta zirve. Yani Aleyhissanat ve selam efendimizi, tabir caiz mi bunu kullanmak efendimiz için ama biz Türkçede kullandığımız için söyleyeyim. Bir kaşık suda boğmak için ellerinden gelen her fırsatı değerlendiriyorlar. Bu iki adamın iki oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Ensar'ın en itibar gören gençlerinden iki tanesi. İbni Selül'ün oğlu Abdullah Resulullah'ın yanında bir başkadır. Ebu Amir'in oğlu Hanzala. Hanzala deyince kimi kastettiğimi hemen anlayacaksınız. Meleklerin Uhud'da kendisine gusül aldırdığı adamdır. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz babalarına düşmanlıkta Farklı bir biçimde itidal çizgisini eğer alt üst etseydi, bu gençleri Allah adına söyleyin kazanabilir miydi? Bakın bir insana düşman oluyoruz o insanın mensup olduğu herkesle kapıları kapatıyoruz. Artık onunla bir bağ kuramıyoruz ama sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki suç şahsidir. Şahsi suç umuma mal edilemez her koyun kendi bacağından asılır. Bu manada hiç kimseyi kimseden dolayı sorumlu tutamazsın. Falancanın oğludur, filancanın yakınıdır, filancanın işte akrabasıdır diyemezsin ya adam ne yapsın? Allah Resulü'nün de amcası Ebu Leheb'ti. Şimdi biz Ebu Leheb'den dolayı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi mi kınyalım? Yok yapamazsın. Öyle bir algı var. Diyelim ki adamın oğlunda bir arıza varsa... Faturayı babaya çıkarıyoruz çok rahat bir biçimde. Babası adam olsaydı zaten böyle olmazdı. Vallahi kusura bakma eğer sen adam olsaydın bu sözü söylemezdin. Çünkü sen Kur'an'dan şunu okurdun. Nuh gibi bir peygamberin Kenan diye bir oğlu var. Sen neyin peşindesin? Nuh gibi bir peygamberin, Lut gibi bir peygamberin küfürde önder olan hanımları var. Biz bunları boşuna mı okuyoruz Kur'an'dan? Sen neye bakıyorsun o zaman? Sen nasıl anlıyorsun Kur'an'ı nasıl anlıyorsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını? Bakın bu düşmanlık meselesinde bu öfke meselesinde bu nefret meselesinde ölçülü davranmadığımız için hem kendimizi hem de muhataplarımızı perişan ediyoruz. Onun için bizim bu alanı bir kez daha dönüp sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatının rehberiyetinde inşa etmemiz lazım. Gelin sevinçlerde itidal meselesine. Önemli bir şey. İnsanlar sevindikleri zaman itidal çizgisini alt üst ederler. Örnek mi istiyorsunuz? Hatırlayın mesela bir düğünde milletin girdiği hali anlarsınız. Bilmiyorum buna örnek olur mu ama galibiyetin sarhoşluğunu anlamanız için söylemek durumundayım. Bir maçtan sonra insanların girdiği hale girin görün anlarsınız. Bir kazanç olsun bir şey kazansın maddi anlamda. Başka bir anlamda diyelim ki bir imtihanı bir bakıyorsunuz ölçüsüz ölçüsüz konuşmalar ölçüsüz ölçüsüz tavırlar ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü sevinç alanı itidal çizgisini alt üst eder. Sevinç alanı bir manada insanın bu duygularının alt üst olmasına sebep olur. Peki böyle bir alanda Aleyhisselatü vesselam efendimizin rehberiyetine bir bakalım mı? Gelin şu örneğe bir bakın. 13 yıl. Mekke'de çekmediği cefa görmediği eza kalmamış. Sevirden başlayan o güzel yolculuğu 14 gün sonra Kuba köylerinin önünde nihayete erdiği zaman o 14 günlük yolu aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl yürümüş hatırlayın. Başına ve yanındaki sadık dostu olan Ebu Bekir'in başına yüz deve konmuş. Neler geçirmişler hicret yolunda hepiniz biliyorsunuz. Ama bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu anda o manzarasının önüne gelelim. Kuba köyünün girişinde bütün Yesrib ahalisi sokaklarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, Talal Bedrular dillerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi karşılıyorlar. Ya o anda Efendimizin bir beşer olarak bir sevinci, yüreğinde şöyle derinlemesine taşımasında ne mahsur var hiçbir mahsur yok ama ne halde devesi hörgücünün üstünde gözünde yaş dilinde istihbar beni selametle getiren Allah'a hamdolsun bana bu hali ulaştıran Allah hamdolsun bu insanların yüreklerine bu sevgiyi koyan Allah'a hamdolsun diyerek bu halde giriyor sallallahu aleyhi ve sellem o devesinin örgücüne yaslanmış Ebu Bekir ise durunca insanlar ne anlıyorlar biliyor musunuz? Tanımadıkları için Ebu Bekir'i Resulullah zannediyorlar. Onun için Ebu Bekir'in önüne doğru koşuyorlar ama Ebu Bekir de nezaket sultanından nezaket dersi görmüştür. Şöyle işaret etmiyor bu bile Ebu Bekir'e yakışmaz. Çıkarıyor ridasını Allah Resulüne gölgelik yapıyor ve o gölgelik yaptığı anda insanlar anlıyorlar ki gölgelenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve teveccühler o manada aleyhissalatü vesselam efendimizin üzerinde yoğunlaşıyor. Sevginin zirvesinde sevincin zirvesinde böyle bir hal var aleyhissalatü vesselam efendimizden. Geliyor 3-4 gün kalıyor biliyorsunuz Kuba'da günlerden cumadır sabahın erken saatlerinde çıkacak. Necdaroğulları mahallesine yani şu anda Mescid-i Nebevi'nin inşa edildiği mahalleye doğru gelecek. Kuba şurada Mescidi Cuma da şurada. Yani Salim İbni Af oğullarının mescidi de şurada. Ne kadar ikisinin mesafesi? <gülüyor> 350 metre. Ne kadarlık zamanda efendimiz o 350 metreyi tamamlıyor? Tam 4 saatte. 350 metreyi insan ne kadara yürür? En Bilemediniz yavaş yavaş yürürse 20 dakikaya yürür. 4 saatte yürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Bütün Medine sokaklarda herkes Allah Resulü'nü ya Rasulallah evimize buyur. Hanemizi şereflendir diye davet ediyorlar. Efendimiz de diyor ki devemin önünü açın. O memurdur. Nereye gideceğini bilir diyor. Bu manada. Devenin kusvanın önünün açılmasını istiyor. Devenin önü açılarak, açılarak yürüyor, yürüyor, yürüyor. Salim İbni Afoğulları'nın mahallesine geldiği an cuma vakti giriyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz dikkat buyurun. Medine'de ilk cuma namazını kıldıracak. Dolayısıyla ilk hutbeyi irad edecek. İlk hutbe efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretten sonra Medine'de ilk kez bir konuşma yapacak. Allah aşkına kendinizi o da o işin içerisine bir dahil edin. İstemez misiniz orada birkaç cümle şöyle böyle bir yerlere göndermek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ilk hutbesinde 13 yıl kendisine her türlü eziyeti yapan Mekkelilere bir iki cümle gönderseydi deseydi ki ey Mekkeliler bana sahip çıkmadınız ama bakın Bakın manzaraya deseydi herhangi bir şey olur muydu? Yok. Medine'lilere deseydi siz sahip çıktınız. Şöyle şöyle mükafatlara mazhar olacaksınız. Şöyle olacak böyle olacak deseydi bir şey olur muydu? Yok. Karşında duran ve kendisinin o mübarek dudaklarına kitlenen cemaate ufuk adına bir şeyler söyleseydi. Göreceksiniz yakında öyle bir devlet kuracağız ki Garbada sözümüzü götüreceğiz, şarkada geçireceğiz. Şöyle bir iktidarımız olacak, şöyle bir gücümüz olacak, şöyle bir paramız olacak. Birkaç cümle söyleseydi, ne olurdu? Yok. Nübüvetten bahsediyoruz benim güzel kardeşlerim, saltanattan değil, Nübüvetten bahsediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Nübüvetin şanına yakışır bir şey söyleyecekti. Allah aşkına o hutbeyi bir okuyun bir sayfaya varmayacak düzeydedir var bizim kaynaklarımızda. O hutbenin ortak mesajı şudur İhlas niyetlerde selimiyet ve ihlas Allah için bir işi yapmak. Eğer siz bu işi Allah için yapıyorsanız alacağınızı alacaksınız. Eğer Allah için yapmıyorsanız benim size vaat edeceğim hiçbir şey yok diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niyetlerin selimiyet çizgisine taşınacağına ait bir şeydir. Ve bunu sevinçlerin zirvede olduğu bir anda yapıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum? Bakın sevinçlerin zirvelerini yaşadığı bir yere götüreyim sizi. Bedir'in dönüşü. Bedir'den dönüyoruz Allah'u aleyhisselam. Ya ne olur ya Resulallah şöyle devenin üstünde şöyle bir milleti selamlayarak biraz... O sevinci yaşayarak gir içeriye yok böyle bir şey. Mekke'nin fethine girdiği anı bir hatırlayın on bin kişilik ordu var arkasında biraz önce Medine'ye girerken Allah Resulü nasılsa aynı şekilde Mekke'ye girerken de öyle. Yine devesinin hörgücüne yaslamış o mübarek başını gözünde yaş var dilinde nasır süresi var istihbar ede ede Mekke'ye giriyor. Bütün bunlar bize bir şeyler söylemesi lazım. Eğer söylemezse biz sevinç adına bazı şeylerde dengeyi tutturamadığımız zaman içinde taassup olan insanları biz kazanamayız. Bugün başarıları birilerinin gözüne soka soka dile getirmek insanlardaki gıpta damarını, haset damarını, kin damarını, öfke damarını harekete geçirecektir. Kardeşim bizim derdimiz dünyevi bir başarı değil ki biz o başarıyı elde ettiğimiz zaman sevinelim. Ben bir yeri fethettiğim zaman bile yanlış bir davranışımdan dolayı eğer birileri İslam'a düşman olacaksa eğer birileri İslam'la kendi arasına mesafeler koyacaksa ne anlamı var o fethin Allah aşkına? O zaman biz İslam'ın fethi anlayışını anlamamışız. Mesele gönüllerin fethidir toprak fethinden önce eğer bu manada bazı şeyleri biz anlamasak Sevinç meselesindeki o itidal meselesini kavramasak inanın bu manada yanlış üzerine yanlış yapmaya devam edeceğiz. Sevinçlerde itidalde o. Gelin hüzünlerde itidal. Zor bir alan. İnsan mesela bir yakınlık kaybetse bir acı çekse bir musibetle karşı karşıya kalsa. Allah korusun bir trafik kazası geçirse ve gözünün önünde birkaç tane yakını vefat etse. Bu insanın o acıya o musibete dayanıp orada hüzünlerde itidal halde durması çok kolay değil. Ama sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl ki birçok alanda bu manada bize bir şeyler söylüyor. Bu alanda da söylüyor. Bilmem sizin aklınıza da geldi mi? Bir hatıra var mesela çok önemli bir hatıra. Enes bin Malik bize naklediyor. Ensardan bir hanımın çocuğu vefat etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o hanıma o hanım sahabiye taziye gidiyor. Hanım böyle oturmuş biraz daha yüksek sesle ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Efendimiz arkasında ey hanım diyor sabret Allah'tan kork ecrini ve mükafatını Allah'tan bekle. Hiç kim olduğunu bilmeden şöyle diyor git başımdan diyor bana gelen şu hüzün bu acı sana gelseydi bu sözleri zaten bana söylemezdin. Ben bir felaket yaşıyorum ne demek sabret deyip beni sabra davet ediyorsun. Çıkıp gidiyor Efendimiz biraz sonra hanımların o hanımın yakınları diyor ki, diyor ki sen biliyor muydun o sana taziye veren kimdi? Kimdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O anda acısının üzerine bir acı ekleniyor. Ben ne yaptım diyor. Anında kalkıyor. ve selam efendimize doğru koşuyor. Efendimiz'e ya Resulallah vallahi tanımıyordum seni. Bilmedim sen olduğunu. Ne olur beni affet diye halini ortaya koyuyor. Ama Efendimiz çok önemli bir ilkeyi orada söylüyor. Es sabru inde sadmetül ula diyor. Sabır ilk vurduğu andadır. Sabır felaketin ilk geldiği andadır. Şu anda rahat rahat konuşmak kolay. Hele yarın hayatın içerisinde bu manada bir imtihanla karşı karşıya kaldığında eğer bu manada bir şeyleri yapabiliyorsan söyleyebiliyorsan sabır odur zaten. Şimdi ve vesselam Efendimiz o adını bilmediğimiz ensardan sahabi hanımı uyarırken kendisi o acıların kat ve kat daha fazlasını yaşamamış mıydı? yaşamıştı. Bir baba düşünün 6 tane evladını kendi elleriyle birer birer toprağa vermiş. Daha var mı ötesi? 3 tane kızı, 3 tane oğlu. Bir tek Fatma'sı kaldı peygamberden sonra. Fatma da 6 ay sonra babasına gidip kavuştu. Daha neler neler yaşadı? Neler neler gördü? Bütün bunların hepsinde Aleyhselat ve selam efendimiz hüzünlerde de bu manada dengenin ne olduğunu ortaya koydu. Bakın benim güzel kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimiz kendisinin zaten hüzünlerin peygamberi olduğunu söylüyor. O hiçbir zaman hüzünden mahrum olmadı. Başından sonuna kadar hüzün onun azığıydı. Gözlerine kurban olduğumuz o gözlerindeki yaş hiç kurumadı. Gözünden yaş akmayan adamların bunu anlaması mümkün değil ama Allah Resulü'nün gözünden hiç yaş kurumadı. Böyle bir halde olmasına rağmen... Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında iki tane olay var ki hüzünleri zirvede yaşadıkları anlardır. Onlardan bir tanesi de o yıla ad olan hüzün yılında yaşanan Hazreti Hatice ile Ebu Talib'in vefatlarıdır. Bir de kerime zevcesi Ayşe anamıza iftira atılan o büyük hadise İfk hadisesidir. Bu iki hadise sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Hüzünlerin zirve yaptığı anlardır şimdi bir bakın Allah aşkına amca Ebu Talip hanım Hatice iki kanat aslında bunlar Mekke'de o zorlu günlerde sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyebilmeleri için iki tane büyük destek iki tane arkasında dağ birer birer devriliyor mu birer birer devriliyor hüznün en üst düzeyini yaşıyor Efendimiz yaşıyor. Ama buna rağmen gözünde yaş, yüreğinde hüzün, elinde iş var sallallahu aleyhi ve sellem. İşine en ufak bir gölge düşürmüyor efendimiz. Dava risaletin davası durmak yok diyor. Hazreti Hatice'nin vefatının üzerinden kısa bir zaman sonra yanında Zeyd bin Harise Tayife gidiyor. Dönüp geliyor Taif'te nasıl geldiğini biliyorsunuz taşlandı. Addas'tan başka hiçbir şey de kazanamadı. Böyle bir halde geliyor. Mekke'de Kabe'yi gören bir tepenin üzerine oturuyor. Himaye edilmesi lazım o günkü kurallar çerçevesinde. Sosyal anlamda öyle bir şey var. Kim beni himaye edecek diyor. Ebu Talip mi var ki bana sahip çıksın? Hatice mi var ki bana sahip çıksın diyor. Üç tane müşriye haber gönderiyor. Müslümanların himayesini kabul etmezler Mekkeliler. Üç tane müşriye. Süheyl İbni Amr'a haber gönderiyor kabul etmiyor himayeyi almayı. Mutim İbni Adi'ye haber gönderiyor o ediyor ondan önce Ahnes bin, Şeriki, Ahnef, Ahnes bin Şeriki haber gönderiyor o da kabul etmiyor. Mutim İbni Adi'nin adamlarının kılıçlarının gölgesinde sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyor. Böyle bir haldeyken bile Akabe'nin yollarını dolaştı mı vesselam Efendimiz dolaştı siz buradan anlayın hüzünlerdeki itidalin nasıl zirveye vardığını acıların hüzünlerin en büyüğünü yaşamasına rağmen durdurak yok o acılara mahkum olmak yok acıları düşmana da yönetmek yok bunun altını ısrarla çizmek istiyorum çünkü şu anda ümmeti Muhammed'in ne sevinçlerini ümmeti Muhammed yönetiyor ne acılarını ümmeti Muhammed yönetiyor acılarımızı da sevinçlerimizi de Ehli nifak ve ehli küfür yönetiyor. Öyle olduğu için işte denge adına bir şeyleri tutturamıyoruz. Ama sallallahu aleyhi ve sellem acıların, hüzünlerin en büyüklerini yaşamasına rağmen bu manada düşmana böyle bir alandan dolayı kapı açmıyor. Hüzünlerde itidal meselesini en üst düzeyde koruyor. Şimdi size iki tane somut örnek vereyim. Geçen derslerde anlattım. Oğlu İbrahim'in vefatını o süreci anlatmayacağım. Mezara defnediliyor Baki kabristanlığında dönüp gelecekler. Bir anda Medine kararıyor güneş tutuluyor. Münafıklar o ana kadar ne demişler biliyor musunuz? Eğer Muhammed Allah'ın peygamberi olsaydı Allah bu kadar acıyı ona yaşatmazdı. Eğer Muhammed şöyle olsaydı. Allah onun oğlunu çekip elinden almazdı. Yamuk bir peygamber algıları var. Peygambere inanmıyor ki bu manada başka şeyler söylesin. O anda güneş tutulunca Müslümanlarda da bir sevinç oluyor. Ve şöyle bir cümle kullanıyor sahabeden bazıları. Ayda güneşte İbrahim'in yasını tutuyor. Allah onlara bunu tattırarak böyle bir şey yaptırarak peygamberin hüznüne güneşi ortak kıldı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gözünde yaş var yüreğinde derin derin bir hüzün var böyle bir anda topluyor insanları Mescid-i Nebevi'ye minbere çıkıyor ve orada bir konuşma yapıyor. Ey Müslümanlar diyor güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir Allah onlara belli bir kader tayin etmiştir onlar birinin ölümüyle ya da doğumuyla o kadere aykırı davranmazlar. Dolayısıyla İbrahim'in ölümüyle güneşin tutulması arasında bir bağ yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmem bir şeyler söylüyor mu bize bunlar? Bütün bunları aleyhissalatü vesselam Efendimiz boşuna söylemiyor. Bütün bunları o acıları o hüzünleri yaşadığı anda ortaya koyması belli şeylerin hafızalarda zihinlerde tam anlamıyla oturmasından dolayıdır. Sonra da insanlara küsuf namazı kıldırıyor. Bu işin de ne olacağına dair örnekliliği orada da ortaya koyuyor. İkinci örnek şu Osman bin Mazun'u ne kadar sevdiğini defaatle benden duymuşsunuzdur. Ona acayip bir nazarı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve vefat ediyor. Vaki kabristanlığına defnedilen ilk muhacirdir biliyorsunuz. Vefatının haberi ona ulaştığı zaman Efendimiz gidiyor evine oturuyor onun önüne. Öyle bir ağlıyor öyle bir ağlıyor ki Ayşe anamız diyor ki böyle damla damla Osman'ın maaşının üzerine Resulullah'ın gözyaşları akıyordu. Hanımı havle Allah Resulü'nü böyle görünce bir cümle söylüyor orada. Ne mutlu Osman'a diyor kuş olduğu cennete uçtu. Bakın hüzünlerin zirvesi daha ötesi yok. En yakın dostlarından arkadaşlarından birini kaybetmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve daha onun önünde gözyaşı döktüğü anda bu cümleyi duyuyor. Bu cümleyi duyar duymaz gözündeki yaşı siliyor. Dönüp o hanıma diyor ki sevdiği de bir hanımdır ama orada biraz gadaplanmıştır. ve kadın diyor ben Allah'ın peygamberiyim ben bilmiyorum onun cennete uçup gittiğini sen nereden biliyorsun diyor. Böyle bir denge var ortada. Hüzünlerin zirvesi bile olsa sınırları ihlal etmek yok. Sınırların ihlaline tahammül yok. Allah'ın koyduğu sınırlar var. O sınırlardan öteye geçemezsin diyor. Bil bunu ona göre davran diyerek yüreğindeki o acılara rağmen o sözleri ortaya koyuyor. ve vesselam Efendimizin bu manadaki bu sözleri de bu tavırları da bize çok ama çok şeyler söylemeli. Umuyorum ki. İstifade edenlerden oluruz. Hayatlarımızı bu çerçevede yeniden sünnet-i Muhammed ile ihya ederiz. Sünnetin hayatlarımıza verdiği denge ile de bütün dengesizliklerden kurtulmuş oluruz. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Peki benim güzel kardeşlerim denge olursa ne olur? Diyelim ki hayatlarımızda itidal olursa ne olur? İnanç dünyamızda sağlam bir hal olur. İbadet dünyamızda istikrarlı bir hal olur. Ahlak dünyamızda kemalata doğru bir hal olur. Kendi dünyamızda iktisat üzere bir hal olur. İlişkiler dünyamızda sağlıklı bir hal olur. Bakın olursa eğer itidal bu beş şey olur. Keşke vakit olsaydı biraz size açsaydım bunları ama siz altlarını doldurun. İnanç dünyamızda sağlam bir hal olur. İbadet dünyamızda istikrarlı bir hal olur. Mesela bugün yapıp yarın hemen unutmayız. Bugün heyecana kapılıp bir şeyleri çok yapıp yarın hayatımızın tamamından çıkarmayız. Az ama devamlı olma noktasında Allah Resulü'nün uyarısı çerçevesinde yürürüz. Bütün ibadetlerimizde istikrar olur. Ahlak dünyamızda kemalata doğru bir hal olur. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela soruyorsun diyorsun ki kardeşim niye böyle davranıyorsun? E diyor ki hocam o da bana böyle davrandı. O öyle davrandı diye sen öyle davranma hakkına sahip değilsin. Eğer biz itidali anlasaydık karşımızdaki muhatap ne yaparsa yapsın biz ahlakı hamidiyeyi kuşanmak zorundayız. Ne kadar bunun bedeli olursa olsun bundan başka bir yol yok bize. İşte kemalata doğru yürüme meselesi bu. Kendi dünyamızda iktisat üzere bir hal olur. Her türlü israftan her türlü zaman israfından heyecan israfından öfke israfından sevgi israfından düşmanlık israfından dostluk israfından aklınıza gelen hayatın bütün israflarından en sonu diğer maddi israfları saymalıyız. Onlar da ona eklenmeli ama her türlü israftan uzak bir biçimde iktisatlı bir hal olur. İlişkiler dünyamızda sağlıklı bir hal olur. Ne dedim biliyor musunuz? Daha, daha da akıllarınızda net kalsın. İnançta denge dedim. İbadette denge dedim. Ahlakta denge dedim. Nefislerimizde denge dedim. İletişimde denge dedim. Şimdi bu kadar dedim. Sözü getireyim bize. Çünkü bizi konuşmadan bu iş anlaşılmıyor. Benim güzel kardeşlerim. Kimi konuşturursanız konuşturun. Herkes şu anda birilerinden şikayetçi babayı konuşturun evlattan şikayetçi evladı konuşturun o benim babam deyip başlıyor evlat baba, şi babadan şikayetçi Kocayı konuşturun hanımdan şikayetçi hanımı konuşturun sen bilmiyorsun bizim beyi bir bilsen deyip başlıyor dizmeye İşçiyi konuşturun işverenden şikayetçi İşvereni konuşturun işçiden şikayetçi hocayı konuşturun ben de yarım yamalak bir hocayım ya talebeden şikayetçi talebeyi konuşturun hocadan şikayetçi yani kimi konuşturursanız konuşturun şu anda şikayet etmeyen adam göremezsiniz peki nedir kardeşler bunun sorunu gerçekten biz bu kadar kötü müyüz ya yani bu kadar hepimiz gerçekten arızalı mıyız ki birbirimizden bu kadar şikayetimiz var Bizim temelde bir problemimiz var benim güzel kardeşlerim. Çok temelde bir problemimiz. Nedir biliyor musunuz? Beklentide itidal halinde değiliz. Karşıdaki insandan itidal üzere bir beklentimiz yok. Farklı bir beklentiye giriyoruz ve hayal kırıklığına uğruyoruz. Şimdi bakın babaya nasıl bir evlat istiyor? Robot olsun. Hiçbir şeyi benden habersiz yapmasın. Benden habersiz nefes bile almasın. Atacağı her adımı ben söyleyeyim ben söyleyeyim o yapsın. Zaten baba olmak budur. Gelecek işte baba benim de böyle bir görüşüm var falan sakın demezsin. Çünkü baba böyle bir evlat istiyor. Hep istediği gibi olan hayalindeki çocuk nasılsa öyle olması adına planlar yapan birisi olarak böyle bir evlat istiyor. Peki evlat nasıl baba istiyor? Hiçbir şeyime karışmasın. Beni her gördüğü zaman sarılsın okşasın öpsün cebime de bilmeden işte bir şeyler koysun. Bana da hesap sormasın ne yapıyorsam yapayım. Bu manada babamla benim aramdaki münasebet genel anlamda benim sevdiklerimin üzerinden şekillensin. Eğer ben evlat olarak sevdiklerimi babamdan alabiliyorsam görebiliyorsam benim babam Dört dörtlük bir baba yok eğer bana hesap soran birisi ise bu manada bazı şeyleri sorguluyorsa o benim babam şöyle böyle deyip arka arkaya diziyoruz. Koca nasıl bir hanım istiyor? Mutlak manada itaat eden, nefesi bile kocadan habersiz almayan, kocanın ailesini çok çok seven, kendi babasının evine de çok fazla gitmeyen, Babasının evini evine dair şeyleri de kocasından istemeyen her zaman için itaat halinde olan fazla dışarılara gitmeyen gezmeyen hep eviyle ilgilenen kaç tane çocuk varsa bütün çocukların derdini çeken hanım dediğim bu olur zaten. Böyle bir hanım bekliyor peki eş hanım nasıl bir koca istiyor o da bana karışmasın ne istiyorsam yapayım. İstediğimi alsın, istediğimi versin bir de bıçağın Bidatleri var biliyorsunuz doğum günümü hatırlasın tanışma günümü hatırlasın evlilik günümü hatırlasın evlilik günümü hatırlasın bir sonraki evlilik günümü de ondan sonra başlasın hazırlığına girişsin. Nişanlılıkta bana ne kadar güzel sözler söylüyorsa aynılarını söylesin günde 3-4 defa konu açsın bana ilanı aşk yapsın hep bunlar bu tarz beklentiler var insanların zihinlerinde ve böyle bir koca bekleniyor. İşçiyi işvereni hepsini konuşun mesela talebe nasıl bir hoca istiyor benim hocam aynen İmam Ebu Hanife gibi olsun İlmi derya deniz olsun zengin de olsun cebime de bazen bir şeyler koysun sırası geldiği zaman beni evlendirsin Sonra bana iş de versin Hah bir de araba verirsin ondan daha iyi hoca yok böyle bir beklenti Peki hoca nasıl bekliyor talebeyi yorulma nedir bilmesin Koşsun, küheylanlar gibi koşsun, coşsun, ilme doymasın, merak etsin, de bir gelip bir şeyler sorsun, aldığını yeterli görmesin, daha ötesini daha ötesini istesin. Bu arada parantez içerisinde ben bunları istiyorum onu da söyleyeyim. Eğer bu manada varsa itidası diyor o da benim itidarsızlığım olsun. Böyle bir beklenti şimdi benim güzel kardeşlerim bunlar olduğu sürece bizim sağlıklı iletişim, ilişki kurmamız mümkün değil. Nedir? Ya ben insanım karşımdaki de insan kendisi için istemediğini, kendisi için istediğini karşıdaki insan için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz diyen bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hiç kendini onun yerine koydun mu? Mesela babasın, hiç evladının yerine koydun mu kendini? Dedin mi mesela ya ben de 18 yaşında şimdi İstanbul'da falanca yerde bir öğrenci olsaydım dedin mi? Sen evlat olarak hiç kendini babanın yerine koydun mu? Hanım, eş, işveren, işçi bu manada bazen rolleri değiştirerek ama gerçek bir muhasebeyle bu manada beklenti itidal çizgisine çektin mi? Eğer çektinse insansa İnsan olmasından dolayı kusur da yapabilir, hata da edebilir, yanlış da yapabilir. Farklı farklı şeylere de girebilir noktasında bir algı oluşacak sende. Beklentilerindeki o itidasizlik makul bir seviyeye çekilecek. Makul bir seviyeye çekildiği için de hayal kırıklığına uğramayacaksın. Niye bugün ilişkilerimizi devam ettiremiyoruz? Niye bugün dostluklar 50 yıl 60 yıl yok? Niye 50 yıl 60 yıllık devam eden ticari ortaklıklarımız yok? 3 tane Müslüman bir araya geliyor İslami bir hizmet yapacak. 10 sene sonra o 3 tane Müslümanın başlattığı vakıf 30 tane vakıf oluyor. Ya siz neyi paylaşamadınız? Ne oldu ki siz bu manada paylaşamadınız? paramparça oldunuz ne oldu da birbirinize bu manada farklı farklı şeyler söylediniz ama gidip yanlarında dinlesen her birinin onlarca fikirsel izahı var onlarca o ayete dayanır o hadise dayanır ama inanın altına inin hepsinin altında nefis var hiç kimse kimseyi kandırmasın nefsimizi putlaştırdığımız için kendimizi mutlak manada doğru gördüğümüz için Dünyanın bizim etrafımızda döndüğüne inandığımız için dünya güneşin etrafında dönüyor ama bize göre bizim etrafımızda dönüyor. Biz merkeziz ve bütün dünya bizim etrafımızda dönmeli. Böyle bir algı olduğu için ilişkiler sağlıklı bir zemine doğru kaymıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasına bir daha gidelim. Neler gördü neler etrafındaki ins insanlarda neler en yakınlarından neler gördü neler? Tek tek isim isim mi söyleyeyim ben size? Bakın ifkadisesini sadece söyleyeyim, sadece onu söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hüzün noktasında zirveleri yaşadığı bir halde dedim ya, gerçekten o bir ay, bir aylık o imtihan süreci Aleyhisselat ve selam efendimizin dünyasının en zor zaman dilimleriydi. Düşünebiliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hanımına bir arkadaşıyla zina yaptığı iftirası atılıyor. Ya bundan daha ötesi var mı? Böyle bir hali yaşıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Münafıklar senaryo üzerine senaryo diziyorlar. Ha şöyle olduğu için böyle oldu. Ayşe şöyle davrandığı için böyle oldu. Safvan böyle yaptığı için böyle oldu. Onlarca senaryo diziliyor ve bunlar geliyor peygamberimizin kulağına. Münafıkların bunu yapmasını boş verin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümit beslediği, yanında yer açtığı, sözüne itibar ettiği adamlar bu iftiraya kanıyorlar. Efendimizin gözünde, nazarında böyle zirvelerde oturan insanların bu işlerde biz isimlerini görüyoruz. Kim olduklarını burada söylemeye gerek yok. Bunlar bilinmeyen şeyler de değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada sabrediyor ya sen de mi arkadaş demiyor sana yakıştı mı demiyor sen beni çok iyi biliyorsun sen nasıl bu iftiraya kanarsın demiyor ya ne diyor İnsansa yapar diyor ne yapalım bizim imtihanımız insanla her insan başka bir insanın imtihanıdır ve imtihanların en ağırı ve en çok olanı da insanın sevdikleriyle imtihanıdır senin sevmediğin insanla imtihanın yok. Sevdiğin insanla imtihanın var. Kimi seviyorsan imtihanın oradan gelecek. En sevdiğin arkadaşların en çok imtihanın olacak. Kader birliği yaptığın insanlar senin imtihanın olacak. Yola çıktığın insanlar senin imtihanın olacak. Evladın senin imtihanın olacak. Taleben senin imtihanın olacak. Bu manada imtihan insanın sevdiklerinin üzerinden gelecek. E sen bunu biliyorsun, e oyun bu, oyunu da kuralına göre oynayacaksın. Ne yapacaksın? Sıkacaksın dişini, yumruğunu sıkacaksın. Çok böyle dikkatine dokundu, çıkacaksın bir daha, bağıracaksın, çağıracaksın. Avaz avaz çıktığınca sen orada boşalacaksın, geleceksin yeniden... O seni kıran insanlarla kol kola girip o yolda yürümeye devam edeceksin. Çünkü bizim inandığımız din böyle bir din. Ya biz bu dine inanmayacağız ya da bu dinin bize yüklediği şeyi yapacağız. Allah aşkına söylemeyeyim dedim ama zihnime baskı yapıyor söyleyeceğim şimdi. Mistah bin Üsase o iftiraya katılan sahabi efendilerimizden bir tanesiydi. Hem de Bedir ashabından birisiydi. Hem de Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğluydu. Hem de Ebu Bekir'in burslarıyla yardımlarıyla hayatını devam ettiren birisiydi. Daha ne diyeyim böyle birisiydi ve bu iftiraya o da karıştı. Olay çıktı. İfki arkasına ayetler nazil oldu. Hazreti Ebu Bekir de o imtihanı en zirvede yaşayan birisi. Kızını, kızı neticede o imtihanı en üst düzeyde yaşayanlardan bir tanesi de odur. Dedi ki bundan sonra Mistah'a ben yardım etmeyeceğim. Ayet indi ayet bunun üzerine yapamazsın dedi Ebu Bekir'e yapamazsın dedi. Uyardı Allah Resulü de Ebu Bekir uyardı. Ebu Bekir o güne kadar ne veriyorsa o günden sonra iki katını verdi Mistah'a. Madem Allah beni uyardı bu konuda benim yapmam gereken bu dedi. Ya biz ahirete iman etmiş insanlarız. Bizi her kıran insanla biz bu dünyada hesaplaşsak öteki dünyaya ne kalacak Allah aşkına? Niye biz bu manada her şeyi burada çözmeye çalışıyoruz? Biz iki dünyaya iman etmiş insanlarız elhamdülillah. Öyleyse gam yok. Ahiret varsa vallahi keder yok gam yok. Kadere iman etmişsek eğer kederden biz eminiz. Bu manada sıkıntımız yok. Çekeceğiz sıkıntıyı gamı sevap biriktirip Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Ve bu manada da insanlarla ilişkilerimizde itidal üzere olacağız. İtidalin en kamil hali olan sallallahu aleyhi ve sellemin o rehberiyetini de hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Geçen ders söyledim o hadisi bir daha vererek sözümü bitirmek istiyorum. Abdullah İbni Mesud nakletmişti ya bize. Allah Resulü üç kez demişti söz ve davranışlarında. İleri gidip haddi aşanlar helak olurlar. Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar yani itidal çizgisine riayet etmeyenler helak oldular. Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar yani itidal çizgisine riayet etmeyenler helak oldular. Allah bizi helak olanlardan etmesin. Amin. Bizlere yardım eylesin, sabırlarımızı arttırsın, üzerlerimize sabır yağdırsın, dostlarımıza karşı, akrabalarımıza karşı, yakınlarımıza karşı, sevdiklerimize karşı bizlere sabırlar versin. Bizi birbirimize sevdirsin, kalplerimizi telif ettirsin, bizi birbirimize dost eylesin. Ensarla muhaciri nasıl birbirine dost ettiyse kardeş ettiyse şu ümmeti Muhammed'in garip Müslümanların da birbirlerine kardeş eylesin. Amin. Efs ile Hazrec'in arasını nasıl Allah birleştirdi te'lif ettiy ettiyse bu ümmetinde Allah kalplerini te'lif etsin Amin. birleştirsin. Amin. Düşmana bu parçalanmışlığımızı daha fazla azık etmesin. Amin. Düşmanın iştahını kabartan bu hallerimizi devam ettirmesin. Bizi bir olan Allah'ın etrafında yani o yüce olan adının etrafında toplasın. Amin. Bizi o yüce olan adının etrafında cem eylesin, Amin. vahdet eylesin, Amin. kaybettiğimiz izzete de bir an önce bizleri eriştirsin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve davana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.